Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz. selam Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Bizim iş yerine bir vatandaş geliyor. Ben Allah'tan başka kimseye inanmıyorum diyor. Bunun akibeti ne olur? Ben dedim ki eğer Resulullah Efendimiz olmasaydı 70 bin alemi yaratmazdı dedim. Bu nerede geçer? Aydınlatır mısınız? Allah razı olsun. Ben bir tek Allah'ı tanıyorum demekle kimse mümin, müslüman olmuş olmaz. İmanın şartları vardır. Allah'a kitaplarına, meleklerine, resullerine, ahirete iman etmek gerekiyor. Yoksa sadece Allah'a iman ediyorum, Allah'ı dinliyorum demekle Allah'ı dinlemiş olmaz. Müşrikler de Kendine göre Allah'a iman etmişti. Bununla beraber Allah buyurur ayet-i kerimede, onlara sorsan, yeri kim yaratmış, göğü kim yaratmış, yağmuru kim yağdırıyor, kim sizi kim yaratmış, sizi kim rızıklandırıyor, kim varlığı varlıkta tutuyor diye sorsan, onlar Allah derler. Öyleyse nasıl böyle döndürüyorsunuz? Allah'ı dinlemek demek, Allah'ın vahyettiğini, dinlemek demektir. Bu durumda Allah, eğer peygamberime tabi olun dediyse, de ki Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mahfiret etsin dedi. Peygamberine tabi olmadan, hiç kimse mümin olmaz. Peygambersiz din göndermemiştir Allah. Kitapsız din göndermemiştir. Kitabı peygamberiyle gönderiyor, peygamberi iman ediyor. Bununla beraber, olduğu gibi, kitaba uyuyor, kitap onda diriliyor, canlanıyor yani. Canlı kitap, canlı Allah'ın kitabı, Kur'an oluyor. Ve bize örnek oluyor. Yoksa öyle sadece ben Allah'ı dinliyorum demek ki, de kimse Allah'ı dinlemiş olmaz. Bu kendini kandırmaktır. Bir de ne dedi kardeşimiz? Allah, Resulullah Efendimiz'in İsesi hürmetine 70 bin alemi yaratmış dedi. Ya da bunu daha bir hadisle anlamak gerekir. Evet öyle buyurdu. Allah kutsı hadiste Resulullah Efendimize Levlake levlake lemma halaktu buyurdu. Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdın. Alemleri yaratmazdı. Alemlerin sayısını Allah biliyor. Yetmiş bin demek, yetmiş bin bir sayı değildir. Çokluğu ifade eden bir sayıdır. Sayısını ancak Allah bilir. Allah bu alemleri onun yüzü suyu hürmetine yaratmış demek doğru değildir. Bu yanlış bir kelimeydi. Kelimeyi doğru anlamak gerekir. Önce hadisi doğru anlamak gerekir ki doğru anlamış olalım. <gülüyor> Hadisin devamı vardı. Evet, sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım buyurdu. Ama buyurdu ki ondan önce Allah'ın ilk yarattığı nur benim nurumdur. Sonra <gülüyor> yani hakikati Muhammediye'dir. Sonra Allah bütün ruhları ondan yarattı. Aynı ile yarattı. Bir parça olarak değil, aynı ile. Yani onda ne varsa insanda o vardır. Her bir insanda o vardır. Aynı ile ondan yaratmış. Bu ruhlardan Allah çokça yarattı diye, yarattı buyurdu. Sayısını Allah biliyor. Sonra Allah buyurdu. <gülüyor> sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Her bir ruha tek tek söylemiş oldu. Bir tek ona söylemedi. Bütün insanları, her bir ruha tek tek söylemiş oldu. <gülüyor> her bir insanın bunu böyle anlaması gerekir. Mesela, yani önce Hz. Adem dünyaya geliyor, Resulullah Efendimiz yok. Her şey ona hizmettedir, hizmet ediyor. Onun için yaratılmış oldu yani. Yüz insan varsa, yüz insana hizmet ediyor. Dolayısıyla... O hitabı bir tek Resulullah Efendimiz'e değil, o hakikati Muhammediye'ye değil, ondan yaratılmış olan bütün ruhlara birden söyledi bunu. Her bir insan bu şerefe layıktır dedi. Her bir insan kendini evet, o hakikati Muhammediye'den yaratılmış, aynı ile yaratılmış Allah'ın nuri olarak bilmesi gerekir. Yoksa sanki e, Allah bir kul yaratmış, sonra her şeyi onun için yaratmış, bu doğru değil. Bu bakış yanlış bir bakıştır, dolayısıyla diğer insanlara yani meleklerin secde ettiği o bütün Allah'ın ruhundan nefret ettiği insanlara haksızlık ve hakaret olur, küçümsemek olur. Birini öyle çıkarıp gerisini arkasına almak olur, öyle değildir. Evet, en önde biri vardır ama hepsi aynı şerefi taşıyor. Allah, hepsine aynı şerefi bahşetmiştir. Hadisi böyle anlamak gerekir. Allah, her şeyi bana ikram etmiş demesi gerekir. Öyle buyurdu, yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Her bir insan tek tek Allah beni yaratmış ve her şeyi benim için yaratmış. Beni imtihana tabi tutuyor. Diğer kulü evet, onu da öyle imtihana tabi tutmuş o onunla Rabbi arasındaki bir muameledir. Herkesin kendine bakması gerekir. Herkesin kendini aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in gördüğü gibi, her bir peygamberin kendini gördüğü gibi görmesi gerekir. Ayrı değil. Melekler bana secde etmiş demesi gerekir. Adem'e değil. Adem dedi, sonra Allah insan dedi. İnsana secde ettirdi dedi. Onun için her bir insan kendi Allah'ın kedesine verdiği kıymeti, değeri, şerefi bilmelidir. Allah her bir insana levlake levlake lemma halaktu eflak demiştir. Her şeyi onun hizmetine vermiştir. Melekleri ona secde ettirmiştir. Ona bu şerefe layık ol. Ben sana böyle bir şeref bahşettim dedi. Hadi sen de bu şerefe layık ol. Hadi sen de bana abd ol. <gülüyor> sana bu ikramımdan dolayı iman et. Aşık ol. İmtihan olarak her neyi verdimse, canın buna dahildir. Hadi bu şerefe kurban et. Bu sevgiye, benim sana olan bu sevgime kurban et, dedi. Fani olanı kurban edip, baki olanı al. Evet, böyle sadece onun Resulullah Efendimiz'e söylenmiş olduğunu anlamak doğru değildi. Bu her bir insana tek tek söylenmiş. Buna beraber sadece meleklerin Ademi Adem'e secde ettiğini zannetmek doğru değildir. Bütün Ademleri Allah'ın nefeti, ruh nefeti bütün ademlere secde edilmiştir. Buna beraber Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabına her bir ademin tek tek muhatap olduğunu öyle buyurdu. Adem'in sırtından zürriyetini alıp onları şahit kıldık. Her bir ademe tek tek hitap edip ben senin Rabbin değil miyim? Evet. Hitap toptan geliyor ama her bir Adem'e tek tek geliyor. Onlar da, Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahidiz. O safadan hepimiz geçmişiz. Bütün mesele bunun farkında olmaktır. Zaten vusat yolculuğu demek bu demektir. Geldiğimiz yere geri dönmek demektir. Allah'ın bize bahşettiği o şerefe layık olmak demektir. Tekrar, meleklerin secde ettiği varlık olmak demektir. Allah'ın her emri, her muamelesi karşısında قَالُوا بَلَا شَهِدْنَ Evet, sen benim Rabbimsin ve sen neyi emrediyorsan öyle yaparım. Ancak o zaman قَالُوا Bela شَهِدْنَ demiş olur. Evet, Bununla beraber Allah ona demiş, sonra varacağı yerde ona bir daha söyler. Kendi hakikatine varınca, evet, hakikati Muhammediye'ye varınca, bu hitabı bir daha alır. Oraya varanlar bu hitabı alır. Sen olmasan, sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım. Hitabını bir daha alır. Her bir kul. Her ne ki Resulullah Efendimiz'e varsa, peygamberlere varsa, Adem'e varsa, o her bir insana tek tek vardır. Bütün mesele bu şerefi kabul edip gereğini yapmaktır. Yapmayanlar bu şerefi kaybeder. Evet, inşallah anlaşılmıştır. Efendim, Kahramanmaraş'tan bir izleyicimiz. Sayın hocam, hayırlı akşamlar, hayırlı sohbetler. Allah'ın rahmeti, bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Birinci sorum, bir şeyhe bağlanmadan Allah'a ulaşılabilir mi? Allah'a ulaşmak, kelimeyi bu kadar basit söylemek doğru değildir. Sanki Allah bir yerdedir de biz de ona uğraşacağız. Bunu böyle anlamak, hakikate terstir. Allah'ı böyle e, yaratılmış bir varlıkla kıyaslamış oluruz. Bu böyle değildir. <gülüyor> Allah'a vasıl olmak demek, kendine vasıl olmak demektir. Kendine, kendi hakikatine, Allah'ın kendisine nefettiği ruha kavuşmak demektir. Bu kavuşma bir yolculuğu gerektirir. Bütün müminler imar etmiştir ki, Allah kendinden ona ruh nef etmiştir. min <gülüyor> ruhi, ben insana, ona ruhumdan nef ettim dedi. Nefetmiş ama onda olamıyoruz, ona kavuşamıyoruz. Kendi kendimize hayal kurup ben Allah'a gideceğim demek. Bundan daha saçma bir şey var mıdır? Sen önce kendine gel bakayım. Sen önce kendine kavuşman gerekir. Kendindeki Allah'ın tecelli ettiği ruhuna kavuşman gerekir. Onun ruhu, ondan sana vermiş o ol demiş. Sen o olursan. Allah'ın huzuruna çıkmaya layık olur, Allah'ın cemarını müşahede etmeye hak kazanmış olursun. Allah'ın cemarını müşahede eden, Allah'ın nefrettiği ruhtur. O olursan müşahede edersin. O olursan kavuşursun, ulaşırsın, vasıf olursun, ismine ne dersen de. Dolayısıyla, bir müşid-i tabi olmak demek, insanın kendi kendine kavuşması içindir, kendi kendisi olması içindir. Kendini bilmesi, kendini bulması içindir. Onun için ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz? "Men عرف nefsahu, فقد عرف Rabbahu." Kim nefsini, kendini, hakikatini Allah'ın kendisine nefettiği ruhu tanırsa bulursa Rabbini bulur. Rabbine arif olur. Rabbini tanır, müşahede eder. Şahit olur. Evet. Yolculuğu kendimizden, kendimize yapıyoruz. Bu için nefsin tezkesi gerekiyor. Temizlenmesi gerekiyor. Küfürden, şirkten, nifaktan, yanlıştan, yanlış fikirden, yanlış düşünceden temizlenmesi gerekir. Kendi kendimize temizleyebiliyor muyuz? Temizleyebiliyorsak temizleyelim. Ama Allah bu vazifeyi peygamberlerine verdi. Dolayısıyla kıyamete kadar peygamber varışları bu işi yapıyor. Allah eğer size bir Resul gönderdik sizden, işinizden, sizin dilinizi konuşan, buna beraber biz peygamber göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Her kavme peygamber göndermiştir. Resul göndermiştir yani. Evet, peygamber varisi göndermiştir. Allah Resulü'nün Resullerini göndermiştir yani. Ne yapıyor onlar? Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın diye. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin diye, Allah'ı tanıtsın diye, insana insanı tanıtsın diye, kendisini tanıması için ne yapması gerektiğini öğretsin diye. Bir de nefislerinizi tezkiye etsin, temizlesin. Temizlemeden, arada kul ile Allah arasında, kul ile kendi hakikati arasında perde vardır. Neden temizleyecek? Küfürden, şirkten. Evet, nifaktan. Yanlıştan, günahtan. <gülüyor> Temizleyince ne olur? Perde aradan kalkmış olur. Kendi kendisine kavuşmuş olur. Kendisine kavuşunca Allah'ın kendisine nefesi yürü Allah'tan ruhundan efetti buyurdu. Ona kavuşunca onunla beraber Allah'ın cemalini müşahede ediyor. Şahit oluyor. Nefsini tezkesini kim yapıyormuş? Peygamberler, Resuller. Evet, kıyamete kadar Allah'ın resulün Resulleri evet, bunu yapar. Bir insan tek başına yapabilir mi? Yapabilseydi Allah bu işi onlar yapıyor demezdi. Kendi kendinize yapın derdi. Ne buyurdu bir de? Kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer buyurdu. Eğer nefsini tezkiye edememişsen kurtuluş yok dedi sana. Neden? Çünkü Allah'a şirk koşuyorsun. Allah'ı bilmiyorsun. Tanımıyorsun. Nefsini şirk koşuyorsun. Elimini şirk koşuyorsun. Aklını şirk koşuyorsun. Varlığını şirk koşuyorsun. Kurtuluş yok. La ilahe illallah diyemiyorsun. Bu durumda bizim sormamız lazım. Nefsini tezkiye etmiş, yoru bilen, nefsin nasıl tezkiye edildiğini bilen, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, hikmeti öğreten, bilmediklerimizi öğreten biri olmadan nasıl olabilir bu? Kendi kendimize yaparız. Ya bakalım nasıl yapıyorsun? En ufak bir sanatı bile öğrenmek istediğimizde gidip ustasından öğreniyoruz. Kaldı ki kulluk gibi büyük bir işi biz kendi kendimize yaparız dersek kendimizi müstahini görmüş oluruz. Allah kendini müstahini görenler Azar dedi, azmıştır dedi. İnsan kendini kendine yeterli görüp, müstahını görüp azar, haddini aşar dedi. Saygısızlık yapıyor. Kime yapıyor? Allah'a. Allah'ın Resulüne yapıyor. Gerek yok diyor. Ona uymasak da olur, tabi olmasak da olur, beraber olmasak da olur diyor. Aynı şeyi peygamber varisleri Mürşid-i Kamiller için söyler. Kendini müstahını görmüştür, haddini aşmıştır. Dolayısıyla kaybeder. Allah akıl vermiş onun için. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Nerede? Allah'ın vahyinin ışığında, nurunda kullanmamız gerekir. Ancak o zaman hakikati görür ve anlar. Allah'ın ayetlerini okurken şeytandan Allah'a sığırmamız gerekir. Sığırmamız gerekir ki onu anlayabilelim. Şeytan oraya bir vesvese vermesin, bir şey karıştırmasın, bir hile yapmasın. Evet, Mürşid-i Kamil demek, öğreten demektir, anlatan demektir, temizleyen demektir. Buna beraber taşıyan demektir, Allah'a taşıyan. İmana, aşka, muhabbete, vesile olan, Allah onun gönlünden veriyor onu. Kendi isimlerini onun gönlünden tecelli ettirip gönüle veriyor. Buna şahit olmak lazım. Şahit olmadan anlaşılmaz. Evet, bir müşrik-i kamil olmadan hiç kimse Allah'a kardeşimizin tabiriyle ulaşamaz vasıl olamaz, yakın olamaz. Neden? Çünkü vasıl olabilmesi için önce kendine vasıl olması gerekir. Önce kendini bulması gerekir. Allah'ın kendisine nefret evet ruhu bulması gerekir. Ve o vardır. Yani Allah onu nereye vermiştir? Eğer ona kavuşmayacaksak, gelelim, hiç ondan habersiz, onunla olmayalım, o olmayalım, onu bulmayalım, vermiştir işte. Neye vermiş? Yani Allah onu boş yere mi yarattı? Boş yere mi ben ruhumdan nefettim dedi? Neden kendimizi böyle kandırıyoruz? Evet. Evet. <gülüyor> böyleleri nasıl olur? Nasıl ki bir çekirdekte ağaç ise ağacın yeşerip filizlenip ağaç olup meyve verebilmesi için ağacın toprağa, çekirdeğin toprağa düşmesi gerekir. Sonra onun ıslanıp yağmurla, rahmetle ıslanıp güneşle de ısınıp çatlaması gerekir ki içindeki filiz evet yeşersin. Evet, fidan olsun, ağaç olsun, meyve versin. İnsan da böyledir. Allah onu en aşağıya indirmiş ama her şey onda gizli, örtülü, perdeli. Ruhun tecelli edebilmesi için, açığa çıkabilmesi için, kulun bedenin arzularından, isteklerinden, nefsin arzularından, isteklerinden vazgeçmesi gerekir. Ben bilmiyorum Allah bilir demesi gerekir. Nefsimi Allah'a kurban ettim Dünyayı ahirete kurban ettim Aklımı, ilmimi Allah'ın iradesine, Allah'ın vahyine Kurban ettim demesi gerekir Ben bilmiyorum Allah bilir Ben yokum Allah var demesi gerekir ki Kurban etmiş olsun O çekirdek çatlasın Hakikat Hakikati Muhammediye Allah'ın nefreti yürü Açıca çıksın Kul o olsun Bunun için toprak gerekir Güneş gerekir, yağmur gerekir, rahmet gerekir. Evet, toprak da mürşid Kamil'in gönlüdür. Rahmet de onun gönlüne tecelli ediyor. Güneş de, aşk, muhabbet de onun gönlüne tecelli etmiştir. Bunun için ya o gönüle girmen gerekir, ya da onu gönlüne alman gerekir. Bunun başka bir yolu, başka bir çaresi yoktur. Yoksa çekirdek olarak geri döner, hiçbir şey olmazsın. Hazreti insan olmazsın yani. Allah sana teslim etmiş ki gerekeni yapasın diye. Manevi olarak büyüyüp hazreti insan olasın diye. Evet. İsteyen <gülüyor> kazanır. Evet. Efendim bir izleyicimiz i̇yi, iyi akşamlar hocama saygılar. Sorum şudur, rahatsız olduğum için her abdeste ayağımı yıkayamıyorum. Çorap üzerinden mes yapsam olur mu? Teşekkürler. Çorap üzerinden mes yapsam olur mu? Allah abdest abdesti emrederken, elleri, dişeklere kadar bir de yüzün yıkanması, bir de başınla ayağın mes edilmesini emretmiştir. Bu messe nasıl yapılması gerektiğini beyan etmemiştir. Kimden öğreneceğiz? Resulullah Efendimizden öğreneceğiz. Çıplak ayağa mesedilir mi? Edilir. Ayağında meş olsa mesedilir mi? Elbette ki. Bu durumda çorap olsa meshedilir mi? Tabii ki edilir. Herhangi bir sorun olmaz. Tabii ki eğer o Yolcuysa durum farklıdır. Yolcu değilse durum farklıdır. Yolcu değilse bir gün boyunca o geçerlidir mesi. Mes Yolcuysa üç gün boyunca mesedebilir. <Gülüyor> mes mes Onun için mesedebilir mes mes mes herhangi bir sorun olmaz zaten kardeşimizin mazereti vardır. Buna beraber bir de o çorap mesler çıkmış o çok daha sağlıklıdır. Mesela o olsa şeytan orada bir güsesi de veremez. O da çorap ama mest. O olsa daha sağlıklı olur. Daha daha doğrusu şeytan güsesi veremez. Onun için mes etmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Uygundur inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Hakan Allah'tan <gülüyor> üniversite kazanmak için dua. Eğer kazanırsam senin için en az her yıl kurban keseceğim. Sen de bana yardım et, ben de seni sevindireyim. Fakir fukara yardım edeyim. Bunu senin için yapıyorum. Kazanayım ki dağıtabileyim. Böyle yapmam doğru mudur? Kesinlikle yanlıştır. Allah böyle bir kelimeye, böyle bir sözde önce söyleyeyim küser, darılır. Yani ne der? Kur. Sen diyorsun ki eğer bunu ikram edersen ben de buna karşılık bunu böyle böyle yapar. Yani benim senin böyle yapmana ihtiyacım mı var? Böyle yapma. Bu yakışmadı hiç. Bu kula yakışmadı yani. Evet, başka bir şey söyle. Başka bir şekilde söyle bunu. Yani <gülüyor> imam haşyet edep. Bir bütün. Aş, muhabbet, haşiyet, edep bir bütündür. Allah ile konuşurken, dua ederken, bir şeyi isterken, hamd ederken, tesbih ederken, tekbir ederken bir edep gerekiyor orada. Bu kesinlikle yanlıştı. Sanki kendisi gibi biriyle konuşuyor gibi oldu. Evet, bu doğru değildi. Bu yanlıştı. Ama şöyle dua etseydi olurdu. Evet, ya Rabbi, ben kendim için bunu hayır olarak görüyorum. Eğer bu benim için hayırsa, dünyam için, ahiretim için, bu hayırsa bunu ikram et. Eğer bana ikram edersen, ben de böyle güzel şeyler yaparım. İnşallah yaparım. Böyle güzel şeyleri bana nasip et. Bunu da senden istiyorum. Evet, bu arzuyu isteği veren de sensin deyip dua etmesi gerekirdi. Yoksa bunu verirsen ben de böyle yaparım. <gülüyor> Vermesen yapmam. Bak verirsen güzel şeyler yapmış olurum, sana yardım etmiş olurum gibisinde. Yani o kelime doğru kelimeler değil. Kelimeleri doğru seçmek gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izlenimiz bizi başka yere davet ediyorlar. Başka zikirlere gidiyoruz. Acaba bir sakıncası var mıdır? Mü'min her çiçekten, özden bal toplayan, öz toplayan, öz toplayıp bal yapan arı gibi olmalıdır. Evet, her cemaate gidebilir. Her zikre gidebilir, her sohbete gidebilir. Ama bu demek değildir ki, her birine ayrı ayrı bağlığı var demek değildir. <gülüyor> Eğer, biri bir müşid kamile tabi olduysa bir tek onunla yürüyebilir. Nasıl ki kişinin bir babası vardır, bir anası varsa bu da öyledir. Manevi olarak bir tane ana, baba vardır. İki tane olmaz. İki yerden de istifade ediyorum. Bu istifade başka bir şeydir. Öğrenmek başka bir şeydir. Sevap kazanmak, zikretmek başka bir şeydir. Allah'a yolculuk yapmak başka bir şeydir. Kendi kendimizden, kendimize gönül yolculuğu yapmamız başka bir şeydir. Bir gönüle girebilir ya da birini gönlüne alabilirsin, mürşidin olarak. Buna beraber, senin fenayı onunla yaşaman lazım. Bekayı onunla yaşaman lazım. Yolculuğu onunla yapman lazım. Aşkı, muhabbeti onunla yaşaman lazım. Yoksa gönül başka tarafa kaydığında kayarsa, evet, bu durumda evet, yolculuğu durur. Dikkat edilmesi gereken şey budur. Öğrenmek, anlamaya çalışmak veya ibadet yapmaya çalışmak başka bir şeydir. Yolculuk yapmak başka bir şeydir. Evet, mürşid bir tane olur ama her yerden istifade edebilir. Herkes kendi durumunu daha iyi bilir, gönül halini daha iyi bilir. Kayıyorsa gönül doğru değildir. Kaymıyorsa doğrudur. Evet. Efendim Esat Ünal, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Canım sana kurban. Ben sana talebe olmak istiyorum. Bir ve iki aylık bütün can kardeşlerime selam olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Zaten talebe olmuşuz. Zaten beraber yürüyoruz. Evet, bütün mesele gönül beraberliğidir beraber yürümektir. Yozuluğu beraber yapmaktır. Beraber Allah'a koşmaktır. Beraber yürüyoruz, koşuyoruz. Gerekeni de beraber yapacağız inşallah. Evet. Efendim Adana'dan Ömer Çağran. Selamun aleyküm muhterem hocam. Aleykümselam. Sizden Allah razı olsun. Sizi sürekli dinliyoruz. Bizim müjdelediğiniz için Allah'a hamd ediyoruz. Sorum şu hocam ben çok her şeye sinirleniyorum. Hemen hemen hemen her şeye eşime, çocuklarıma karşı sorumluluklarımı yapmıyorum. Sürekli etrafa zarar veriyorum. Ne yapmalıyım? Allah'a meyhatun demiş Allah razı olsun. Allah ayet kelimesi de öyle buyurmuştu. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Allah bizden güzel yapamızı istiyor. Ama yanlış yaptığımızı kendimiz biliyoruz. Kızıyoruz, dağıtıyoruz, sıkıntı veriyoruz. Vazifemizi yapmıyoruz, yapmamız gerekeni yapmıyor. Yanlış yaptığımızı biliyoruz. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmamış oluyoruz. Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi yapmıyorsak kimin gibi yapıyoruz? Elbette ki şeytana uymuş oluyoruz. Şeytana uyunca sadece şeytana dost oluruz. Ama Allah'a itaat edince, Resulüne tabi olunca Allah'a dost olur, Resulüne dost oluruz. Bunu ciddiye almak lazım. Daha doğrusu kendimizi ciddi almamız lazım. <gülüyor> Allah beni kendisine dost olsun, veli olsun diye yaratsın, ben gidip şeytana dost olayım. Bu çok kötü bir tercih. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve zürriyetini mi, ibrisi ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Bu ne kötü bir değişmedir. Sen Allah'ın dostluğunu şeytanın, iblisin dostluğuyla değiştiriyorsun. İnsan zaten Allah'a dost. O değiştiriyor. Ona uyduğu için. Evet. Kızlığımızda. Kendimize hakim olmamız gerekir. Biz kendimize hakim değilsek, şeytan bize hakimdir. Onun için ortalığı dağıtıyor. Düşman çünkü. O anda düşman sende evet, onu yapıyor. Kendimizi tutmaya çalışmamız gerekir. Diyelim ki tutamadık, yanlış yaptık. Kendimize geldiğimizde evet, yüz sefer istiğfar etmemiz lazım. Karşımızdakinden özür dilememiz lazım. Gerekirse elini öpmemiz lazım. Nefsimize söyleyeceğiz. Bak bir daha yaparsa sana aynısını yaptırırım. Bir dahaki yaptı mı? Bu sefer elini değil, bu sefer ayağını öpeceksin. Nefse bunu yaptıracaksın ki nefis bir dahaki kızlığında başına neler geleceğini bilsin ve onu yapmasın. Baktım bir daha yaptı. Ne yapman gerekir? Ona oruç tuturman gerekir. Ceza olarak üç gün oruç tutacaksın. Bu yanlışı yaptığından dolayı. Nefsin teskesi gerekir, terbiyesi gerekir. Bunun başka bir yolu var mı? Var. Başka bir yol daha var. O yolda aşk yoludur. Sevme yolu, aşıklık yolu. Allah'ı öyle bir sevmen gerekir ki, O'nun sevmediği ya da biz onu herhangi bir şey yaptığımızda Allah'ın küseceği, darılacağı bir şey ise sevdiğimizi darıltmak istemeyiz, gücendirmek istemeyiz, kızdırmak istemeyiz yani. Onun sevgisini kaybetmek istemeyiz, o bizi sevsin istiyoruz. Onun için onu sevdiği her neyse onu öyle yaparız, doğru yaparız, güzel yaparız, kırmayız, hakaret etmeyiz, haksızlık etmeyiz ya da görevlerimizi yerine getirir, eksik bırakmayız. Tercih yapmamız gerekir ya da iki tercihi birbirine karıştırmamız gerekir, ikisi birden olsun. Evet. İnşallah öyle yaparsak kurtulacağız halimizden. Nefsimizin kötü halinden. Nefis tezkesi zaten bunun için gerekiyor. Kardeşlerimiz bizi dinlerse, gönlünü açıp dinlerse, böyle yapmak istiyorum, ben de böyle olmak istiyorum derse, inşallah o gönül beraberliği olur. Nefis Günden güne temizlenir, tezkiye olur. Biz de o kötü harımızdan, şikayetçi olduğumuz harımızdan kurtulacağız inşallah. Kurtulmamız gerekir. Başka seçenek yok. Eğer Rabbimizi kaybetmek istemiyorsak, Rabbimizin dostluğunu kaybedip şeytana dost olmak istemiyorsak kesinlikle bu halden kurtulmamız gerekir. Nefsimizi bu halden tezkiye edip temizlememiz gerekir. Efendim Muş'tan Songül, selamünaleyküm Hocam. Sizin programınızı çok seviyorum. <gülüyor> sizi dinleyince huzur buluyorum. Bana dua edin demiş efendim. Allah razı olsun. Allah Gönlümüze huzur versin inşallah. Allah bizi umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan da emin eylesin inşallah. Asıl umdukumuz Rabbimizin rızasıdır. Rabbimizin yakınlığı, dostluğudur. Korktuğumuz da Rabbimizi kaybetme korkusudur. Rızasını, dostluğunu kaybetme korkusudur. Bunu bir kul göze alamaz. Alma nedir? Göze alıyorsa bunu, o kendini kaybetmiştir. Onu aklı başında değildir. Aklını yitirmiştir. Aklını nasıl yitiriyor? Karanlıkta kalmıştır. Göz, Karanlıkta kalınca görmez, göremez, yok mesabesindedir. Akıl, Allah'ın vahyinin ışığından mahrum kalınca o da çalışmaz, yok mesabesindedir. Başka şeylere çalışır ama hakikate çalışmaz. Kendisi için hayır olanla şer olanı ayırt edemez. Doğruyla yanlışı, hakla batılı, güzelle çirkini birbirinden ayırt edemez. Karanlıkta kalmış çünkü. Evet, karanlıktan aydınlığa çıkmak için ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Evet, Allah'ın izniyle Allah'ın kullarını karanlıklardan aydınlığa, nura çıkarası diye Allah sana bu vahyi yapmıştır. O zaman sadece Allah'ın vahyiyle insanlar karanlıktan aydınlığa çıkar. Evet, Allah hepimizi karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Amin bizi nuruyla nurlandırsın, nuruna, hakikatimize kendisine kavuştursun, vasıf etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim, biz izleyicimiz, hocaların güzeli seni izlemek Allah'ımı hatırlatıyor, seni muhabbetlerimle kucaklıyorum, hürmetlerimi arz ediyorum. En çok da o ahlak timsali halini seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun, biz de kardeşlerimizi o aşkla, o muhabbetle, ucaklıyor, sarılıyoruz. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Aynı şekilde sevdiğimiz, sevildiğimiz kadarıyla hayırlı olmuş olur, hayır olmuş oluruz. Allah bizi hayır olanlardan eylesin inşallah. inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz efendim isminizin sonunda RA yazıyor. Ashab-ı Kirama kullanılıyor biliyordum. Sizde siz neden kullanıyorsunuz merak ettim. Cevaplarsanız sevinirim demiş efendim. Evet. Dini Allah'tan öğrenmek lazım. Rea demek radiyallahu an. Yani Allah razı olsun veya rahmetullahi aleyh manasında Allah rahmet etsin manasındadır. Mesela sohbet ederken de sıkça Allah razı olsun diye ben de rea diyorum. Bütün kardeşlerimizde her bir kardeşimize. Yani bu sahabeye özel bir şeydir demek yanlıştır. Yanlış bir anlayış. Hepimiz birbirimize Allah razı olsun demiyor muyuz? Diyoruz. Dememiz gerekir. Bu bir duadır. Onu oraya yazanlar, onlar da bize dua etmiştir. Biz de onlara dua ediyoruz. Her bir kardeşimizden Allah razı olsun diye çaba gayret sarf ediyor, çırpınıyoruz. Feryat ediyoruz. Allah razı olsun diye. Bunu yaparken elbette ki bir de Allah bizden razı olsun diye yapıyoruz beraber kazanalım diye yapıyoruz. Her bir müminin isminin sonunda rea vardır ve olmalıdır. Allah razı olsun ya da Allah rahmet etsin, Allah rahmetiyle muamele etsin, Allah onu rahmetinin içine alsın demektir. Evet. Yanlış bir şey değil, doğru bir şeydir. Biz de birine Allah razı olsun dediğimizde ya da Allah rahmet etsin dediğimizde İşminin sonuna re adiye söylemişiz demektir. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyenimiz tövbe ediyorum, isyan ediyorum, günah açlıyorum. Tövbe ediyorum, isyan ediyorum, günah açlıyorum. Devamlı böyleyim. Ne yapmam gerekir? Evet. Laf aramızda hepimiz öyleyiz. Öyle olmayan hiç kimse yoktur. Neden Allah ayet-i kerimede Allah çok çok tövbe edenleri sever buyurdu. Her an Allah'tan başka tarafa dönüyoruz da ondan. Herkesin dönüşü farklıdır. Herkesin tövbe etmesi gerektiği haller vardır. Dolayısıyla herkes aslında kardeşimizin söylediği gibi bir tövbe ediyor, bir düşüyor. Bir dönüyor, bir başka tarafa dönüyor. Evet, ne yapmamız gerekir? Çok çok tövbe etmemiz gerekir. Allah çok çok tövbe edenleri sever. Bu durumda bize düşen nedir? Her düştüğümüzde Allah'a dönüp döndüm ya Rabbi. Sana döndüm. Tövbe ediyorum ya Rabbi. Ben güzel yapmak istiyorum. Ben senin razı olduğun, sevdiğin bir kur olmak istiyorum. Ama yeniliyorum. Nefsime yeniliyorum, şeytana yeniliyorum, dünyaya yeniliyorum. Yeniliyorum ve düşüyorum. Kalktım sana geliyorum ya Rabbi. İşimiz bu. Zaten böyle kazanıyoruz. Eğer düşmesek, Allah'a dönmemiz söz konusu olmaz. Allah'ın sevgisini kazanmamız söz konusu olmaz. Evet, düşmemize Allah izin vermiştir. Bu bir imtihan gereğidir. Bizi düşüren şeyler vardır. Onlardan kurtulmak için çaba öyle sarf etmemiz gerekir. Düştükçe ayağa kalkıp sana döndüm ya Rabbi. Tevbe ediyorum ya Rabbi, istiğfar ediyorum ya Rabbi deyip Allah'a dönmemiz gerekir. Yapmamız gereken şey budur. Yoksa insan melek değildir. Allah'ın isimlerinin tecelli edebilmesi için düşmemiz gerekir zaten. Düşmemiz gerekir ki Allah mağfiret etsin. Biz ona dönelim, o da mağfiret etsin. Biz istiğfar edelim, o mağfiret edip dönüşümüzü kabul etsin. O zaman Allah'ın gafur ismi, Gafar ismi, Tevab ismi, Afu ismi, evet beraberinde Rahman ismi, Rahim ismi, Kerim ismi tecelli etsin. Evet söyledim. Hepimiz öyleyiz. Düşüyoruz evet. ve kalkıyoruz. Kalkmak yetmez. Yol bu. Sırat-ı bir de koşmamız gerekir. Koşacağız. Sana geliyorum ya Rabbi. Senin sevdiğin gibi yapmak istiyorum ve yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışmamız gerekir. Emrettiği gibi. Her deyi emretmişse. Sonra bir daha düşeriz. Bir şey ayağımıza takılır düşeriz. Düşünce yerde kalmak evet bir mümine yakışmaz. Hemen ayağa kalkar. Tövbe eder. Yola devam. Yanlışını düştüğü yeri arkada bırakması gerekir ki tövbe etmiş olsun. Yok ikide bir dönüp dönüp aynı yere gelse ben şöyle yanlış yaptım. Sen yürüyemiyorsan haberin olsun. Yolda kalmışsın. Biraz ilerliyorsun geriye gelip aynı yere takılıyorsun orada. Evet, yoluna devam etmen gerekir. O düştüğün gün da yani günahını yanlışını da tövbe edince unutman gerekir. Bırak onu artık. O geride kaldı. Senin yürümen gerekir. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Şeytana, nefse, hiçbir şeye taviz vermeden Rabbimize koşacağız ya Rabbi diyeceğiz. Sana koşuyorum, sana geliyorum ya Rabbi diyeceğiz. Bütün mesele Allah'ın yolunda olmaktır, çırpınmaktır. Gitmek için çırpınmaktır. Allah bizi o anda huzura alsa, onun yolundayken, yolunu yürürken Allah bizi huzura alsa, söyleyeceğimiz bir sözümüz vardır. Biliyorsun Ya Rabbi, sana dönmüş, yolundaydım, sana geliyordum. Dediyse biri, diyebiliyorsa biri, o kurtulmuştur. Allah ona hoş geldin der. Ama ters tarafa gidiyor. Şeytanın peşinden gidiyor. Dünyanın peşinden gidiyor. Nefsinin arzuları, istekleri peşinden gidiyor. O ben sana geliyor, geliyordum ya Rabbi diyemez. Zaten sirat-ı müstakimde olmayıp Allah'a gidemeyenleri Allah huzura kabul etmez eğer silahat-ı ise, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürüyorsa, huzura kabul edilir. Yoksa huzura kabul edilmez. Yoksa kendini müstakrını görmüş, ben tek başıma kulluğumu yaparım demiştir, kendini müstakrını görmüş. Allah Fatiha'da, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber ol, o nimeti sen de kazan, silahat-ı gelirken kazanırsın dediyse, o da bunu kabul etmediyse, Kur'an'ın özünü kabul etmemiş. Hakikati kabul etmemiş. Zaten huzure kabul edilmez. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Allah vaadinden vazgeçmez. Bununla beraber kıyamet günü de herkesin kitabı eline verilir. Kitabımız da getirilir. Kitabımız hakkı söyler dedi. Senin kitabın Allah'ın kitabının ölçüsüne vurulur. Tuttuysa doğrudur, tutmadıysa yanlış. Çöpe at. O hiçbir şey yaramaz. İbadetin de bir işe yaramaz. Allah'ın ölçüsüne uymadıysa, vahyine uymadıysa, onun istediği gibi yapmadınsa, Evet. Efendim Hamid Çağlar, hocamızın ellerinden öpüyorum. 30 küsür yaşında oğlum var daha önceleri namazında Kur'an'ındaydı. Şimdi ise ağzından devamlı küfür sözler çıkıyor. Onu İslam ile terbiye ettim ama şimdi böyle pişman oluyor, düzeltmek istiyor ama olmuyor. Hocamızdan bunun için bir şeyler dinlersek çok mutlu oluruz. Sıkıntılarımız gider inşallah demiş. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardım etsin. Gönlünü İslam'a açsın inşallah. Allah ayet-i öyle buyurdu. Allah'ın gönlünü Kalbini, göksünü, İslam'a açtığı kimse Rabb'i katında bir nur üzere olmaz mı? Evet, bir nur üzere olur dedi yani. İslam'a göre yetiştirmek demek, gönlünü İslam'a açmak demektir. Yoksa ona Allah'ın emirlerini yaptırmak değildir. Önce onun gönlünün İslam'a açılması gerekir. Gönlü İslam'a açılırsa, Rabb'i katında bir nur üzere olur. Gönlün İslam'a açılması demek ne demektir? Gönlün işi sadece sevmektir. Aşktır. Eğer Rabbini severse, Rabbini severse Allah'a teslim olur. Allah'a teslim olursa gökçü İslam'a açılmış olur. Gökçü gelişler. İslam'a açılmış. Allah'a teslim olmaya açılmış. Rabini öyle bir sevmiş, öyle bir aşık olmuş ki, maşrikuna teslim oluyor. Öl dese ölecek kadar. Ölümüne seviyor yani. Dolayısıyla, o la ilahe illallah deme, vasıfına sahip olmuştur. Hayatını yaşarken, her şeyini Allah'a kurban edebilecek vasıfta. Yani, de ki, namazım. Kurbanım, ibadetim, bütün verdiklerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O artık böyle bir kuldur. Bize düşen böyle bir kul yetiştirmeye çalışmaktır evlatlarımızı yetiştirirken. Biz yetiştiremiyor muyuz? Bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Kim onu yetiştirebiliyorsa evlatlarımızı oraya götürüp teslim etmektir. Eğer kul olsun istiyorsak Yoksa Benim gibi yap Olmaz Benim gibi değil Allah'ın emrettiği gibi yap Allah'ın Resulü gibi yap Dememiz gerekir Bunun için de mutlaka hayatımızda Ona örnek olmamız gerekir Resulullah Efendimiz'i üzerimizden Ona göstermemiz gerekir ki O bizim üzerimizden Allah'ın Resulünü sevsin Bizim üzerimizden Allah'a Kul olan birini sevsin, kulluğu sevsin, bizim üzerimizden Rabbini sevsin. Rabbinin güzelliği, isimleri üzerimizde tecelli etsin, bizim üzerimizden Rabbini sevsin. Rahmetini görsün, muhabbetini görsün, kerimliğini görsün, efuluğunu görsün. O yetiştirmek zor şey. İnşallah çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz. Hiçbir şey için geç demek doğru değildir. Allah eğer ömrü vermişse, nefes vermişse imkan var demektir. Allah o imkanı tanıyor demektir. Bizim kardeşlerimize tek bir tavsiyemiz vardır bu konuda. Yani Allah'a dönme konusunda Allah'ı sevme konusunda, aşık olma konusunda, iman etme konusunda, Allah'a teslim olma, Allah'a karşı edepli olma, Allah'tan haşyet duyma konusunda, Resulüne tabi olma konusunda. Nedir tavsiyemiz? Kardeşlerimiz bizi dinlesinler, ciddiye alsınlar, yani gönüllerini açsınlar. Eğer İstediklerine kavuşamazlarsa, sorumluluk bizde olsun. Nefisleri eğer terbiye olmazsa, gönülleri, göğüsleri İslam'a açılmazsa, Rabbinin yakınlığını tatmazsa, Resulünün yakınlığını tatmazsa, ayetleri gönlünde tatmazsa, ayetler onun gönlüne inmezse, onun ahlakı Resulullah Efendimizin ahlakına dönüşmezse, Allah'ın isimleri güzelliği onun üzerinde tecelli etmezse, zorunlusu ben, ben olayım. Evet, kardeşlerimize tavsiyemiz gönüllerini beraber etmeleridir, gönüllerini açıp dinlemeleridir. Bizimle beraber evet, yürümelidir. Ben oyum, o da benim demeleridir. Tek kelimeyle. Evet. Efendim, Trabzon'dan Nurdoğan Barış. Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Efendim selam. Efendim, hayatımda ilk defa ticari bir hırsa düştüm. Bir fırsat geldi ki şükrüne acizim. Bir sevdiğim, bir dostum var benim. Deniyor ki şimdi işte sana fırsat. Kendini at o dostuna, al. Al. Yıllar yılı hanemi imar edeyim derken bir tarafı düzeltirken bir tarafı yıkıldı olmadı olmuyordu da Ben bu viran haneden <gülüyor> çıkayım dostum gönlü diye bir saray var oraya kaçayım Dostumu mürşidimi bir tanısanız siz dahi heves <gülüyor> ederdiniz bu ticarete Efendim ne olur ne olur bu fırsatı ilahi lütfi keremi kaçırmayayım dua buyurun himmet buyurun güzelliğinizin şaşkını evladınız demiş efendim. Allah razı olsun. Allah kardeşimizin duasını kabul etsin. Dua içten gelendir, yürekten gelendir. Eğer bir şey böyle gönlümüzden akıyor, çağlıyorsa o huzura varır. Allah onu kabul eder kabul eder. Gerekeni de yapar. Ehsan eder, ikram eder inşallah. İnşallah. Evet. Efendim Trabzon'dan Abdulbaki Has. Selamünaleyküm efendim. Öncelikle hayırlı akşamlar efendim. Ben her namazımda müşahede ettiğim bir arş, bir arş sarayı vardı. Bu sarayın kapısında Allah'a yakarırdım. Bir namazımda secdedeyken şöyle dua ettim. Allah'ım sen nerede bir Allah demeye çalışan varsa Yahudi, Hristiyan hiç fark etmez. Onlara Allah dedirt Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bu çamurumuzdan temizle, şirkimizden, küfrümüzden temizle dedim. Secdeden kalktığımda o arş sarayı paramparça oldu. Ve yükseldiğim yerde yeni bir saray vardı. Ama bu sarayın kapısı yoktu. Surları vardı. Kapısı açıktı. Bu müşahedeye bir anlam veremedim. Allah sefer razı olsun. <Gülüyor> Yahudi Hristiyan derken onlar da mümin olsun diye bu duayı yaptıysa bu doğruydı. Yok o halleriyle onlar Allah dedik dediği için onları kabul et dediyse bu da yanlıştı. Allah'ın o şekilde o halleriyle onları kabul etmeyeceğini Allah beyan etmiş çünkü. Onlar Allah'ın Resulüne iman etmedikçe hiçbir şey üzerinde değildir dedi. Onlar eğer kendi Peygamberlerine iman etmiş olsaydı, Allah'ın Resulüne de iman eder, eder Kur'an'a da iman ederlerdi. Dolayısıyla eğer duayı onları iman etsin diye yaptıysa, evet, yıkılan, dağılan geçmiş yerine yerine evet, bir adım ileride daha güzel bir şey olmuştur. Yok onları öyle kabul et dediyse, o zaman güzel bir şeyi dağıtmış bir adım aşağı inmiştir. Bunu da böyle anlaması gerekir. Gönlündeki niyete göre. Evet. Efendim Almanya'dan Meral Kayhan. selamünaleyküm Aleyküm efendim. Sizleri çok seviyoruz. Sizden hayır duaları talep ediyoruz. Allah razı olsun hem kardeşimize hem Almanya'daki kardeşlerimize selam olsun. Duamız bir ve beraber olmaktır. Duamız Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevgisini, yakınlığını kazanıp bundan ol olmaktır. Allah bizi kendisine yakın edenlerden eyleer inşallah. Efendim hemen programda sona gelmişiz. Bir iki sorusu var. Buyur. İsterseniz bir Aleyküm Efendim. Buyur. Efendim Bursa'dan Nur, Nurcan Ardınçlı. Selamun Efendim. Sizi çok seviyoruz. Her daim Diyar TV'yi takip ediyoruz. Ruku tesbih yeridir. Secde ise dua yeridir. <gülüyor> Sözünü açıklayabilir misiniz? Subhane Rabbiyel A'la derken gönlümüzden mi geçirelim duaları yoksa Subhane Rabbiyel A'la demeden direkt dua mı edelim? Devamlıdır efendim. Efendim e, Bursa'dan Meliha Ceylan'ın namaz miraç olduğuna göre bu konuyu herkesin anlayabileceği bir şekilde açık. Allah'a emanet olun. Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Rukhu, tesbih yeri, secde, dua yeridir. Kulun Allah'a en yakın anı secde anıdır. Öyleyse secdede duayı çok altın, çokça dua edin. Rabbinizden isteyin buyurdu. Allah'ta ayet-i kerimede vesçud ve aktarif, bu ayetin tefsiridir bu. Rükuda üç sefer Subhane Rabbiyel Azim der, sonra geriye kalan tesbihleri yapar. Mesela, Subhanallahi ve bihamdîhî der veya Subhanallahi ve bihamdîhî adede hâlkîhî, rızan nefsîhî, zînetî arşîhî, midâd-ı diye ne yapar? Rabbine hamd ile tesbih eder, tesbih yeri. Secde dua yeridir. Evet, önce üç sefer Subhan'a Rabbiye Ala der. Sonra peşinden duasını yapar. Evet, istediği şekilde yapar. Resulullah Efendimizin, sahabelerin yaptığı gibi yapar. Nasıl o anda bir duası varsa Allah'a en yakın anidir çünkü. Bu arada Resulullah Efendimizin secdede duaları var ama biz ne diyoruz? dua özel olmalıdır. Kul ile Allah, Allah arasındaki o yakınlıkta özel bir dua olmalıdır. Gönlüne göre, harine göre, derdine göre. Diyelim ki bir türlü bir günah işlemiş, oradan çıkamıyor, kurtulamıyor. O arada o en yakın anda beni kurtar ya Rabbi demesi lazım. Bana yardım et. Ben huzurunda başımın secdede olmasını istiyorum. Nefsimin başının secdede olmasını istiyor, nefsimin itiraz etmesini istemiyor. Ben seni istiyorum, rızanı istiyorum, dostluğunun cemalini istiyorum, sana yakın olmak istiyorum. Kul başını secdeye koyduğunda, evet, başını arşa koymuştur. Neden? En aşağıya başını indirmiştir de ondan. O en aşağıyı indirince, Allah onu yüceltir, yukarı alır onu. Arşa alır onu. Ama diklenirse, başını dik yapar, kibirlenirse Allah onu aşağı, en aşağıyı indirir. Kura düşen başının secdede olmasıdır. Sadece namazda değil. Bir de orta namazına dikkat edin dedi ya orta namazı iki namaz arasındaki vakittir. Her anda başın secdede olsun. Rabbine karşı boynun bükük olsun. İşittik ve itaat ettik. Allahümme lebekti <gülüyor> Emrindeyim ya Rabbi Emret ya Rabbi evet, Bu baş Gönül başı secdede demektir Onun için sürekli secdede Olmak gerekir Ne zaman kibirlendik Ne zaman ben dedik, bence dedik, bana göre dedik Başımızı secdeden kaldırmışız Dikleniyoruz İtiraz ediyoruz Evet Rabbinin yolunda boyun bükerek yürü dedi. Sen yeri yaracak değilsin, dağlarla da yarışamazsın. Evet. Başın eğik olsun, başın önünde olsun, boyunun bükük olsun. Başın secdede olsun yani. Müminler, evet Allah'ın emri karşısında işittik ve itaat ettik demek başını secdeye koymak demektir. Secde sadece böyle başın zahiri olarak yere gelmesi değildir. Evet başını yere koyuyorsun, vücut namaza iştirak etmiş, secdeye iştirak etmiş. Ama asıl secdede olan gönüldür. İşte gönül secdedeyken, gönülden ne geliyorsa Rabbine onu söyle. Secdede olan gönlündür. Huzurdasın, aynı şekilde mirajdasın. Miraj bu demek zaten, gönül miracı bu. Evet, miraj demek dünyadan çıkmak demektir kendimizden çıkmak demektir. Kendimizi unutup bizi yaratan Rabbimizle beraber olmak demektir. Eğer kendimizi unuttuksa, bizi yaratan Rabbimizle beraber olduksa, kulluğumuzu ona arz ettiysek, onu ona hamd ettiysek, tesbih ettiysek, secde edip dua ettiysek, "Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Hamd övgü sana aittir." dediysek mülkün sahibi sensin, din gününün sahibi sensin ve ben yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum dediysek, namaza durmuş, mirajda durmuşuz, bunu ona söylediysek, bunu ona söyleyip kendimizden geçtiysek, kendimizden vazgeçtiysek, dünyadan vazgeçtiysek, her şeyim sensin dediysek, mirajdayız, miraj olmuştur namazımız. Evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla sirat-ı müstakimde Rabbimize firar ediyorsak namazdayız, mirajdayız. Daimi orta namazındayız. Daimi zikirdeyiz. Daimi olarak Rabbimizi hamd ile tesbih ediyor. Bütün varlığın evet, hamd ile tesbih edişine iştirak edip hepsiyle beraber Rabbimizi hamd ile tesbih ediyoruz. Evet ruku ediyoruz. Secde ediyoruz demektir. <gülüyor> evet. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hayri, ikrami, güzelliği, zatının, sıfatının güzelliğinin tecellisi, nuru'nun tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun inşallah, bütün müminlerin, Müslümanların gönlüne olsun inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arttıralım. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki hafta devam ederiz. Soramadığımız sorularınızı sorarız inşallah. Sorular bir hayli fazladır. Sormaya çalışıyoruz. Kusurumuza bakmayın. İnşallah devam edeceğiz. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbim memet olsun efendim.